Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nautu billahi min şururi enfusina ve min seyyati a'malina. Men yehdihillah felamudillela. Ve men yudlil felahadiyele. Ve neşhedu en ilahe illallah vahdahu la şerikele. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله <mim> اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون <mim> قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم <mim> <mim> <mim> <mim> Sadakallâhu'l-Azîm. Okuduğum ayette Cenab-ı Hak ''Allah ihsan edenleri kendisine görür gibi ibadet eden, kullarına karşı güzel davranan, her yaptığını güzellik sergileyecek şekilde uygulayan insanları sever.'' buyuruyor. Ben bu konuyu biraz daha e, günlük hayata yayılmış olarak Kur'an'ı ölçüler içerisinde e, açmaya çalışacağım. E, i̇hsan nedir? Güzellik nasıl, hangi yönlerle e, istenmiştir? Onu vurgulamaya çalışacağım. Maalesef insanımız giderek yozlaşıyor, birbirlerine karşı merhametten uzak bir tavır sergiliyor hakarete, hatta tekfire varan, kendi yorumlarını kabul etmeyen insanları tümüyle dışlayan ve onları ciddi manada rencide eden tavırlar sergileniyor. Müminler, eşlerine karşı, aile bireylerine karşı, kendi çevrelerine karşı güzellik sergilemekte çok cimri davranıyorlar. Hele ee, i̇nternetin sanal alemlerinde, Facebook'ta, Twitter'da ve benzeri yerlerde Müslümanlar boy gösterirken e, insanları İslam'dan, dinden e, soğutacak ciddi manada tavırlar takınıyorlar. O yüzden e, insan olmadan e, Müslümanlık e, olunma, Müslüman olunmaz. İnsan olmak için de ahlaki güzellikler e, şart mıdır? Elbette şarttır. Müslümanlar e, hayata ve hayattaki her şeye önce Müslümanca bakabilmelidirler. Çünkü İslam hayatımızın vazgeçilmez bir parçası değil, hayatımızın tümüdür. Her alanıdır, e, her yönüdür. E, yaşantımızın bütünüdür. İnancımızın, düşüncemizin, duygularımızın, davranışlarımızın, eğitimimizin, hayat görüşümüzün tümünü kuşatan ilkeler bütünüdür İslam. Müslüman da bu ilkelere severek, isteyerek teslim olan ve bunları hayatına geçiren daha doğrusu hayatının bunlarla hayat olduğu bilinciyle yaşayan insandır. Kur'an-ı Kerim dikkatimizi hep güzelliklere ve güzele doğru çeker. Ve buyurur ki اَلَّذِ اَحْسَنَ كُلَّ şeyin halaka." O Allah ki yarattığı her şeyi güzel bir şekilde, en güzel biçimde yarattı. Evet. Secde Suresi 7. ayette ifade edilen bu konu, insanın fıtratının gördüğü, gözünün seyrettiği, zihninin kavradığı bir hakikat olması gerekir. Allah'ın yarattığı her şeyde bir güzellik gözümüze, gönlümüze yansır. Her şeyde eşsiz bir güzelliğin hakim olduğu eksiksiz bir ahenk vardır. Bunun için tabii gören bir göz, hisseden, duyan bir kalp gerekir. En güzel kıvamda, en güzel biçimde yaratılan insan ve insanla ilgili güzellikler sadece e, somut olarak bedensel fiziki güzellikler değil,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 bazılarının e, en güzel ameller işleyeceğini, e, kimlerin bu yarışı önde bitireceğini sınamak için yaratmıştır. Mülk Suresi ikinci ayette vurgulandığı gibi. Ve hayırda yarışmamızı, güzellik yarışmasını hayırla neticelendirmemizi emreder. Güzellik, fıtri bir özelliktir. Güzel zatın güzel olarak yarattığı insanın güzeli gören, güzelden zevk alan ruhu etrafta güzellik arar. Her insanda güzellik duygusu bulunmakla beraber onun uyanması güzel bir esere ihtiyaç gösterir. Duygular meydana çıkmak ve gelişmek için kendilerini uyandıracak araçlara ihtiyaç hisseder. Güzellik psikolojik bir vakadır ve insandan insana göre değişir. Dolayısıyla mutlak güzellik yoktur anlayışı Batılıların anlayışıdır. Onlar gerçek güzelliği tespit edebilmiş, mutlak hakikate inanabilmiş değillerdir. O yüzden arayış içindedirler ve bu arayışın neticesinde demokrasi denilen herkese göre değişken e, e, özelliği ortaya koymuşlar ve hakem olarak da Allah'ı değil kalabalıkları, toplumu e, e, seçmişlerdir. Bunlar batıl zihniyet için normal görülebilir ama hakkı bilen, hakka hakim, hakkın hakimiyetini kabul eden ve mutlak doğruyu, mutlak güzeli kabul eden Müslümanlar için farklıdır. Müslümanlara göre hakkın mutlak doğrunun ölçüsü Allah olduğu gibi güzelin ölçüsü de bellidir. Cemil yani güzel olan Allah'ın hükmüdür güzel olan. Güzel Allah'ın güzel dediğidir. Bütün fıkıh usulü kitaplarında husun kubuh, çirkinlik, güzellik konusu işlenir ve özet olarak konu alimlerin iki görüşü şu şekilde özetlenebilir. Güzel olan Allah sadece güzel olan şeylerin yapılmasını emreder veya güzel olan Allah'ın emrettiği her şey güzeldir. Tabi bu güzelliği kavramak için önce İman ve fıtratın ortaya çıkması, güzelliğin sergilenmesi gerekir. İnnallâhe cemilun yuhibbul cemâl. Müslümanın e, estetik ölçüsünü belirleyen e, sahih-i müslimin rivayet ettiği bu hadis e, genel ve önemli bir e, ifade taşır. Şüphesiz Allah güzeldir ve güzelliği sever. Evet, Allah'ın emrettiği ihsanın bir anlamı Allah'a görür gibi ibadet etmek olduğu gibi aynı zamanda güzellik sergilemektir. Düşüncenin, hareketin, duyguların, sözün, sesin, davranışların, kısaca her çeşit ibadetin, her çeşit kulluk görevi yaptığımız günlük işler konusunda her şeyin en güzelini ister Rabbimiz. Haramlar, haramlar güzel olmaz. Duyular, duygular yanılabilir. Çirkinlikleri güzel zannedebilir. Ee, Bakara suresindeki ayeti hatırlarsınız. 216. ayet. Efendim cihadı emreden ayette e, ümit edilir. E, sizin için daha hayırlı olduğu halde e, mümkün ki siz ne yapmazsınız? Bir şeyi sevmeyebilirsiniz. Hayırlı olduğu halde. Sizin için şerli olduğu halde bir şeyi mümkün ki sevebilirsiniz, hoşlanabilirsiniz. Allah bilir ama siz bilmezsiniz buyurulur. Evet. Nefisle, arzuyla, heva ile, cahiliyenin çirkeflikleriyle kirlenmiş ve fıtratı bozulmuş, selim olmayan akılla Güzelin tanımı ve ölçüsü tespit edilmeye kalkılırsa mümkün insan hevasını putlaştırmış olur ve yanılır. Haram olduğu halde güzel zannedilenler gerçek güzelden insanı alıkoyan yapay, sanal, suni güzellerdir. Daha doğrusu halüsinasyonlardır. Fezeyyelehumu şeytanu a'maluhum ayeti değişik yerlerde tekrar edilir. Şeytan onlara yaptıkları kötü amelleri güzel gösterdi diye. Mesela Ankebut 38. ayette bu vurgu yerine getirilir. Haram olan bir şey Müslümana göre güzel değildir. Çünkü Müslümanın ölçüsü duyuları ve duyguları değil, o duygularının duyularının kulu değil, Allah'ın kuludur. Hoşlandığı ve hoşlanmadığı her konuda o Rabbine itaat etmek ve onun emirlerinin güzelliğini görmeye çalışmak gayretinde olmalıdır. Güzelleştiren Allah güzeldir ve güzellikler onun cemalinin vasfıdır. Kötü ve çirkin şeytanın ve insanın kendisinin ürünüdür. Allah hiçbir şekilde çirkinliklerle vasf edilemez. Şerle Allah bir arada değerlendirilemez. Allah neyi yaratmışsa güzel yaratmıştır. Ee, onun yaratması hasebiyle hiçbir şer ve kötülük yoktur. Şer ve kötülük insani özelliklerle ilgilidir. İnsanın eliyle ortaya çıkan bir durumdur. Cahiliye insanı bakmasını bilemediğinden, Allah'ın nuruyla bakamadığından, mümkün gözlerinde perde olduğundan, evrendeki güzellikleri, Allah'ın mucizevi eserlerini, Kur'an gibi güzel bir kitabı, peygamber gibi güzel bir insanı e, görmekte zorlanır, göremez. O kendine göre e, sanal güzellerin peşindedir. Müslümansa güzelliği yaratanı bildiğinden güzeli keşfetmeye taliptir. Eşyanın güzelliğinde hakiki güzelliğin tecellilerini arar bir Müslüman. O mutlak güzellik peşindedir. Çirkinlik dedik itibaridir, görecelidir. Birinin çirkin dediğine bir başkası sevgi gözüyle bakıp sevebildiği zaman güzellikler bulabilir. Ölüm olmasaydı, evet, ölümden sonraki hesaba çekilmekle başlayan hayat olmasaydı. O zaman, o zaman tabii ki her şey anlamsız olurdu, boş ve güzellikler bile insanı tatmin etmez olurdu. Evet, ölüm olmasaydı o zaman nefse hoş gelen, sınırlarını hevanın veya çevrenin çizdiği, sahte güzellerin ve güzelliklerin belki bir değeri olurdu. O zaman dünya sadece eğlenmek ve zevk almaktan ibaret olabilirdi. Ama ölüm var. Tabii güzel ölüm ve ölüm ötesi güzellikler hepimizi bekliyor. O halde tüm yapay ve sanal güzellikleri, bütün sa sahte ve fani güzellikleri o yok olmayacak gerçek güzellik uğrunda feda etmeye değmez mi? Kur'an-ı Kerim لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا der. Sevdiğiniz şeyleri infak etmeden iyiliğe, güzelliğe, esas güzelliğe ulaşamazsınız. Bazı sevdiklerinizden vazgeçeceksiniz ki esas sevilmesi gereken, esas sevilecek o büyük nimetlere erişebilirsiniz. Azı vereceğiz, çoğu alacağız. Akıllı tüccar bunu yapar. Allah'la ticarette işte bu güzelliklere sahip olmak için en önemli bize sunulan nimet ve fırsattır. Allah için yapılan her şey, atılan her adım hikmet ve ibretle bakılan, dolayısıyla onun adıyla okunan her şey bir ibadettir ve her ibadette güzel, hatta güzeller güzelidir. Kur'an'ın ideal insanı Muhsin diye e, anılır. Kur'an'da 39 kez tekrarlanan Muhsin, güzel düşünüp, güzel eylemler yapan kişi demektir. Muhsin kelimesi Kur'an'da istisna dışında hep çoğul şeklinde zikredilir. Bu demektir ki ihsan, güzellikler daha çok cemaat içerisinde, mümin topluluk içerisinde kazanılır ve daha uygun şekilde idrak edilip ortaya konulur. Dolayısıyla güzellikler güzel insanlarla beraber, cemaatlerle beraber ne yapılır? Devşirilir, yaşanılır, ortaya konulur kaç ayet-i kerime mali vereyim. Ve en ahsenu in Allah'a yuhibbul muhsinin. İhsan edin. Allah ihsan edenleri, güzellik sergileyenleri sever. Bakara 195. İn ahsentum ahsentum li anfusikum ve in esaetum felaha İsra suresi 7. ayet. Eğer ihsan eder, güzelliklerle uğraşırsanız Kendinize ihsan etmiş olursunuz. Kötülük yapar, ihsandan uzak davranırsanız yine kendinize edersiniz der. Bir iki hadis de mal olarak verirsem, şüphesiz Allah her şeyde ihsanı, güzelliği, iyiliği yazmıştır, farz kılmıştır. O halde siz hatta bir hayvanı öldürdüğünüz, kestiğiniz zaman bile öldürmeyi güzel yapın. Kestiğiniz zaman kesmeyi güzelce gerçekleştirin. Her biriniz bıçağını bilesin ve kestiği hayvana eziyet vermesin. Bir hayvanı keserken bile güzel bir tavrı emreden bir din her yaptığımızın tabi ki güzel e, şekilde uygulanmasını ister. Ve e, her şeyden önce e, ahlakın güzel olmasını din emreder. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir peygamber e, ahlakın güzeli, güzelliğinin ancak e, dini güzelleştirdiğini ve e, Allah'ın sevdiği insanların ahlakı güzel insanlar olduğunu ısrarla vurgular. Evet, ihsanın tabii ki manevi boyutu, Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Yani ibadetlerinde de güzelliği sergilemektir. Kendimizin beğenmediği, güzel görmediği bir ibadeti Allah'ın beğenmesini beklemek mümkün değildir. Allah'ı görür gibi ibadet etmiş olsak, ibadetlerimizi de güzelleştireceğiz. İbadetler de bizi güzelleştirecektir. Sözü uzatmamak için... Başlıklarla Allah'ın e, e, ihsan ve güzellik konusundaki bazı e, tavsiyelerini vurgulayacağım. Güzellik tanımına giren ve güzel yapılması özellikle emredilen önemli davranışlar, başta ihsan dediğimiz genel bir güzellik, onun yanında konuşmada güzellik ve güzel sözün e, önemi e, nice ayetlerde vurgulanır. Güzel söz tabi faydalı olan sözdür. Allah'a davet eden sözdür. Sevindirici, müjdeleyici sözdür. Tartışmada ve münakaşada yine güzellik emredilir. Nakil Suresi 125 ve Ankebut 46. ayetlerde Selam vermede güzellik emredilir. Tüm davranışlarda güzellik emredilir. Kötülükler ve çirkinlikler karşısında bile güzellik emredilir. Onları en güzel şekilde savmak, fenalığı en güzel tavırla engellemek emredilir. Hakka çağırmada güzellik, ana babaya ihsan etmek, güzel davranmak, yediklerimiz ve giydiklerimizde hep güzellik emredilir. Ve insanları güzelleştirmeye çalışarak kendimizin daha çok güzelleşebileceğimizi, insanlara güzelliği tanıtarak, güzelliğe çağırarak, güzelliği yaşatmaya gayret ederek güzel insan olabileceğimizi unutmayalım. Allah'ın bizi her davranışımızla gördüğünü ve ona hesap vereceğimizi ve bizim güzelliği yaşayarak daha çok güzelliklere bitmeyen, tükenmeyen güzelliklere erişmemizi istediğini rahmetiyle bize yardım ettiğini unutmayalım. Allah'ın tavsiyeleri bizim hayrımıza, güzelliğimizedir. Dünyada da, ahirette de bu güzelliği talep edelim. Rabbimiz dünyada da, ahirette de haseneler, güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru. Annemizi, babamızı ve müminleri bağışla. Ela, inne ahsen el kelam ve ebleğe nizam kelamullahi melik il aziz il allam, kema kal Allah ve tabarike ve taala fil kelam ve iza kur el Kur'an fes temiola ve ancito la alikum turhamon. Allah